Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'ndasınız. Ben Hasan Cenk Tereli. Merhaba, ben Yelta Aküm. Yelta'yla canlı yayında ayda bir gerçekleştirmeyi başarabildiğimiz yine <gülüyor> bir değerlendirme programı yapacağız. Gündemde neler var, mimarlık, dünyası neler konuşuyor, middialı bir söz oldu ama. <gülüyor> ya da mimarlığa da neler Peki bir dakika, şunu, şundan girelim. Şimdi... Pazartesi gününden beri biz Twitter'dan <gülüyor> çok yoğun bir şekilde hem Açık mimarlığın kendi hesabı üstünde hem de kendi hesaplarımız üstünde soru sorduk. Sana bir cevap geldi mi? Yani hani Yok. sizin mimarlık gündeminiz nedir diye soruştuk. Kimseden bir cevap gelmedi. Evet farklı yorumlar yani farklı konulara dair farklı yorumlar geldi. Ama acaba gündemde ne konuşsak diye. Hatta şeyi bile yaptık yani işte. Taksim'i çok konuştuk vesaire, evet. çok konuştuk. Başka gündemde ne <gülüyor> var? Hacitasyon bile ama. yaptık. Biz zorladık hatta yani fazlasıyla. <gülüyor> Ki ben iki hesabı birden yönettiğim için <gülüyor> orada. <gülüyor> Bekliyoruz. Yani canlı yayında da bunu söylemiş olalım. Çünkü bizim gündem diye belirlemiş olduğumuz şey... ...belki sadece o an için tesadüf ettiğimiz bir şey olmuş olabilir. Daha esaslı konuşulacak olan konular olabilir. Bugün... Birkaç farklı noktaya değineceğiz çeşitli alanlardan. Yine biraz İstanbul' ağırlıklı bir şeyler konuşacağız. Olimpiyat, Taksim, hele 1 Mayıs'tan sonra <gülüyor> Taksim ve hala bu toplumsal gösteri ya da kentsel mekanın belli bir alanında belli bir gösteri yapmak acaba politik olarak bir şey söylemek ya da e, kentsel alana hakimiyetin ifadesi mi? <gülüyor> Onu falan biraz konuşabiliriz bu senin de yatkın olduğunu üstüne çokça okuduğun ettiğim bir konu. E, Olimpiyat meselesi var, havaalanı var, İstanbul dışında olan şeyler var. Bir girelim istersen istediğin yerden başlayalım. Olimpiyat meselesinden önce şeyden havaalanından girelim. Havaalanı hmm. ihalesinden hmm. haberdardır herhalde herkes. Çok büyük bir bütçeyle evet. yapıldı. Ve buna rağmen yine de bir üst karar. Çünkü ben daha dün şeye bakıyordum İstanbul'un 1 bölü 100 bin planının hmm. ve şeyine. 1 bölü 100 bin planına göre hiçbir işlemeyen... Bir evet. havaalanı yapılıyor şu anda. Ama o verilmiş olan yani gündeme dair olan bir karar galiba. Ya bir yandan o var bir yandan da çok fazla bilmediğimiz bazı şeyler var. Şimdi bilmediğimiz değil de konuşmadığımız. Mesela Bio İstanbul diye bir projenin şeyleri reklamları televizyonda dönmeye başladı. O hatta bir sanırım iki sene önce falan da internette Tabii, dönmeye başladı. Vardı başlamıştı. vardı. O mesela farklı ölçeklerde farklı zamana yayılmış olan bir değerlendirmenin sonucu ortaya çıkmış olan bir projeydi. Bir ara Rotterdam'dan birileri gelip işte kuzeyi çalıştılar. Yani bu Arnhemut köy vesaire civarını falan çalıştılar. Hatta o Rotterdam mimarlık BNL'nde konu falan da oldu hani oradaki hı hı. kentin dönüşümüyle alakalı. E bir yandan biri vardı çıktı şimdi adını hatırlamıyorum işte kuzeydeki kenti ben tasarlıyorum falan yabancı biri. İşte bunlar varken bir yandan da rapor o kadar naif ki... Hı -hı. ...işte raporda orası... E, ...kuzeydeki ormanlar ve içinde evet. düzenlenecek... ...rekreasyon alanları olarak... Evet. E, <gülüyor> ...çed <çektir gülüyor> raporu da biliyorsun Hı -hı. E, tartışmalı. Tabi bir yandan bu... Hani, ...yapılacak e, gibi görünüyor. Bir yandan da e, Kanal İstanbul projesi... Yani Ulaştırma Bakanı... ...önümüzdeki yıl... ...ya da daha yakın bir zamanda... ...onun da hani, ihalesini gerçekleştirip... ...başlayacaklarını söyledi. Bir yandan öyle şeyler devam ediyor... Üçüncü köprünün de bu sırada şeyleri atılıp Ayakları, başladığı evet, inşaat. <gülüyor> Ayakları ortaya çıkmış. Ya Bunun biraz aslında galiba şöyle meselesi var. Yani bizde bu yeşil alan, park denen veya Hı. orman dediğimiz mevzu ucuz arsa veya işte kolayca inşaat yapılabilecek alan diye gözüküyor ki. Belki Taksim ve de buradan gelebiliriz. Yani Kezi Parkı'nın da işte bir inşaat alanı dönüşmesi orası artık bir ranta. Yani ranta açılacak veya işte bir inşaat yapılacak alan olarak gözüküyor. Hı. Yani rantın zaten... Olması, olması ve onun değerlendirilmesi hiçbir problem değil yani büyük ihtimalle de ama kankenin... yeşil alan olarak da rant kazanabilir evet, yani işte, bina yapmak gerekiyor. Aynen öyle. O alternatifleri iyi değerlendirmek lazım. Onları onlarla ilgili de alternatif çalışmalar yapılıyor aslında. yani belki de bilmiyorum hani bazen ben olumlu düşünmeye çalışıyorum da tüm bu süreç işte bunları tartışmaya bir şey bahane ama yani hani tartışmanın kendisi nereye gidiyor ya da nerede yer ediyor? <gülüyor> O da ayrı bir mevzu yani. Ee, şey Metro köprüsü inşaatı neredeyse bitti. bitti. O da ortaya çıktı. Ee, yani onunla da ilgili konuşulur edilir. Hı. Güzel Şimdi fotoğraf bu... çekilir ama köprüde. <gülüyor> köprüde yani önden bakınca... <gülüyor> köprü güzel ya. <gülüyor> Onu sadece köprü olarak tutabiliriz. Evet. Yani onunla ilgili tartışmaları zaten <gülüyor> ayrı ayrı kanallarda kendimiz de. Hani sen de yazmıştın bir yerlerde. Ben de yazmıştım. Onunla ilgili fikirlerimizi... E, takip edebilir sevgili dinleyenler. Başka bir yerden bahsedelim. Yani tak Taksim'deki meseleyi hmm. şey yaparken bu yani son 1 Mayıs bildiğin gibi ya bir sürü hmm. olaylı geçti. Çünkü insanlar Taksim'e çıkmak istiyordu ama evet. işte valilik ve yerel yönetim bayağı sıval etti. Bence bu AVM meselesinde şöyle bir durum var. E, Taksim'i tamamen kapatmak tam hmm. bir antidemokratik söylem olacaktı ve orayı hmm. özelleştirerek hmm. yani orada mekansal bir İktidar kurarak artık kurası özel sektörün koruduğu bir alana dönüşecek ve yine gösteriler giremeyecek. Hı -hı. Ama bu yine de bence şey değil. Ee, eylem için son yani eylemi sonlandıran bir durum değil. Hı -hı. Bu hep daha önce konuştuğumuz meseleler. Yani orada ya. daha e, eleştirel veya işte noktasal hareketlerle e, meydan tekrar eylem alanına dönüşebilir. Çünkü eylem artık eskisi gibi yani geleneksel metotlarla yaptığımız bir iş değil. Hı hı. Evet. Bazen şu oluyor yani mekanın simgeselliği kuvvetli yani hani bir Mayıs'ın yani Taksim bir Mayıs meydanı olarak kendi belliğinde taşıdığı şeyler tabii ki o kitleleri oraya davet ediyor. O yüzden de o kadar çatışma çıkıyor büyük ihtimalle. Ama yani eylemin mekanı yani illa kendini o kadar baskın hale getirdiğinde... İşte böyle bir durum ortaya çıkıyor yani, yani bir, bir, bir, bu çatışma ortamı ortaya çıkıyor. O da benim hakkımda şey soru işaretini canlandırıyor yani gerçekten bu, bu anlamdaki bir toplumsal muhalefetin görünür olma hali real politikte gerçek anlamda etkisini ve karşılığını buluyor mu? Daha farklı şeyler yapılabilir yani mesela İzmir'de olan 1 Mayıs gösterilerinde ya da şenliklerinde diyelim kendini tam olarak ifade edemeyeceğini düşünen bir grup. Yani kentten başka bir meydan talep edip o meydanda kendi ağırlığını koyduğu bir e, kutlama gerçekleştirdi mesela e şimdi böyle olunca da hani kendini göstermek fikirlerini paylaşmak vesaire meselesi ise o çatışma ortamının olmadığı yerlerde belki onu daha görünür kılmak şey tabi taksim çok özel bir taksim durumda de... bir de o alışveriş merkezi meselesine geleceğim ben şimdi böyle bir hani kışladan AVM çıktı diye başlıklar atıldı yani yakın zamanda e şimdi daha önce bu ben Anlamıyorum. Ya. Daha önce bilinmiyor muydu bu? Çok kez konuşuldu <gülüyor> bu. Niye Kadir, böyle o Kadir çıktı? Kadir Topbaş net bir şekilde orası AVM olmayacak. Demişler. Demişti i̇şte bir zaman. Ama zaten ha. bu daha önceden sanırım Şubat ayında başbakanlarının AVM olacağını söylemişti. E hani çok yani ben O manşet birdenbire... Bir dakika ya. Yani zaten öyle değil miydi? <gülüyor> Ya o kadar çabuk unutuyoruz ki her şeyi hemen böyle yeniden <gülüyor> yeni e bir şeymiş gibi. Çok ilginç yani. Ya da o da böyle hani karşı çıkılacak bir durummuş gibi. Yani şöyle diyeyim. Eylemin kendisi o kadar kuvvetli ki demir örene mesela girip de eylem yapmayı kimse engelleyemedi mesela zamanında hatırlıyorsun. Yani evet, yakın zamanda. O yüzden o sınır yani bu tartışmanın kendisi giderek böyle bir böyle ne bileyim hani asla ulaşılamayacak çözülemeyecek bir soyutlukta kalacakmış gibi. Bir de burada diyorum. başka bir kayma gerçekleşiyor. Yani yarın bir sığın Tartışma şuna dönebilir. E tamam AVM olmayacak ama müze yapacaklar. Tabii. Yani, yani, onu, o, yani bu programda... Yani inşaatı meşru kıldıktan sonra zaten işlevinin tartışmanı <gülüyor> artık bir manası kalmıyor aslında. Aynı niteliğiyle alakalı <gülüyor> bazı şeyler var ama bu programda onu hatırlatalım. Tekrardan dinlemek isteyenler dinleyebilirler. Hem bloktan hem de Açık Radyo'nun podcastlerinden. Arda İnceoğlu ile beraber bu konuyu konuşmuştuk ve bu konuyu... Daha önce yapılan Taksim yarışmasıyla ilgili bağlantılandırarak Arda Hoca açılımlar getirmişti. Mesela şöyle güzel bir soru sormuştu. Eğer oraya uluslararası alanda ünlü bir mimarın bir kültür merkezi yapılacak olsaydı Gezi Parkı'nın kendisine bütün o meydanı yeniden canlandıracak ya da bir şekilde düzenleyecek bir yapı olarak bu tartışmalar yine böyle yaşanır mıydı diye bir soru sormuştu birdenbire tabii ki hem politik olarak hem de mimari anlamda tartışmayı bambaşka bir yere getiriyor. Yani işte eski bir yapının yeniden yapılması değil, oraya bugün ve bugünden bakarak geleceğe dair bir yapının yapılması. İşte bir yani politik anlamda bir inat inşai faaliyeti değil ama bir yani kültür çünkü şimdiden kültür yapıları da alışverişlere içkin. Yani müzeler ne kadar daha az alışveriş merkezleri ki artık falan gibi tartışmalar da bunun içerisinde. Yani bir Başka programlı yapının daha doğrusu başka baskın programlı bir yapının oraya yapılması daha farklı tartışmaları beraberinde getirebilirdi. O çerçevelerden düşünüp belki zihni o anlamda açmak ve işte bu manşet manşet bizim aklımıza <gülüyor> egemen olan konuları belki böyle hayatımızdan biraz temizlemek yani onun ağırlığından biraz kurtulmak iyi olabilir. Başka garip şeyler de oluyor tabii ki yani muhalefet anlamında biliyorsun şey kalktı köyler kalktı yani evet, güzel kişilikler bitti. köyler bitti. Kaktı yani. Artık köy yok. Evet. Ee, ve geleceğin köyleri diye bir proje... <gülüyor> proje değil de bir topluluk bir dokuz tane köy... ...bir araya gelip... E, ...yo biz kendi geleceğimizi... E, ...devam ettirmek istiyoruz... ...bunu kurmak istiyoruz diye... ...Seferihisar'dan dokuz köy bir araya geldiler... ...ve geçtiğimiz haftalarda... E, ...Seferihisar'da Antik Teos kentinde... ...bu dokuz köy artı onlara destek veren... ...diğer köyler... ...çeşitli illerden de geldi bunlar... E, Yarı bağımsızlık ettiler yani en azından düşünsel ya da tüzel kişiliklerinin varlığını devam etmesi konusunda önemli bir şey. Şimdi bunun hani toplumsal muhalefet bir yanı, bir yanı tabii ki kent politikası falan ama bir yanı da mimarlıkla da alakalı. Şimdi köyler bir yanda özel statülü yerler yani, yani tarım arazileriyle iç içe kendi özel yapılaşma unsurları var. Kendi vesairesini. Aynen öyle. Şimdi bunları mahallelere dönüşmeleriyle beraber tabii. Bütün bunların imar planlarının ve e, ne bileyim tasarım e, rehberlerinin falan gibi şeyden hazırlanması gibi bir durum da gündeme geldi. O da buradan mimarlara duyurulur. Ee... Orada şöyle bir durum var aslında. Bu, yani köy meselesinin bitmesinin bence en kritik noktası sistem aslında dağıldıkça ve böyle kristalleştikçe <gülüyor> daha iyi işlemeye başlıyor. Ama tam tersine şimdi köyü bitirip ondan mahalle mahalleye evet. yani yerel yönetime bağlamaya evet. başladığımız zaman bu sefer onu da bir kontrol altına almak evet. istiyoruz ve... Bu sefer koyduğum kurallar kendine göre işleyemeyecek ve bambaşka sonuçlar doğuracak. Yani bir yandan işte hani demokrasi vesaire meseleleri üstünde konuşurken bir yandan da yerinden yönetim unsurlarını bu kadar tırpanlayıp bu kadar durumu açığa bırakmak. Yani ne olacağı bilinmeyen bir her, yani her şeye yetişmeye çalışan bir şişkin belediyeciliğe işi bırakmak ne kadar doğru onu bilmiyorum. Ee, i̇stersen bir müzik arası verelim. Ondan sonra da devam edelim farklı konularla. reach the star... Done. Teşekkürler Eric Clapton. Bizim <gülüyor> bu güzel parçayı çaldığın için Açık Mimarlık Programı'ndasınız, Açık Radyo'dasınız. Ben Hasan Cenk Dereli. Ben Yelta Aköm. Bir gündem değerlendirmesi yapıyoruz. Canlı yayındayız. ilk bölümde biraz yavaş ve ciddi konuştuğumuzu <gülüyor> karar verip, ikinci bölümde biraz daha neşeli ve kıkırdayarak konuşmaya <gülüyor> <gülüyor> çalışacağız. Hemen dalalım hocam hızlı ee, bir şekilde, az da, az da vaktimiz var. Şimdi az vaktimiz var, arka arkaya birkaç konu konuşacağız. Önce Ahan Aha. ödüllerini... Hı hı açıklandı. Açıklandı. Daha yani doğrusu nomine edilenler yani. Nomine edilenler arasından Toyota kazanacak. Japon... Aa, O Prizi Ah, pardon. <gülüyor> ah, kafam karıştı. İkisini birden bağlayacak. İkisini birden, evet, birden girecektik. Ya, Ahan ödüllerinin adayları açıklandı. Hmm. Ee, onun onu başladı. Bir de geçen ayki programda konuşamadığımız Prizi ödülleri vardı. Onda Toyota Toyo kazanmıştı. kazandı. Eee, ee, evet. Ahan ödüllerinden bir kabaca bahsedelim. Hı -hı. Müslüman dünyasından da üretilen mimarlık işlerine verilen ödüller. Evet. Ee, Bizim ülkemizden de bugüne kadar kazanan isimler var Hı -hı. işte. Hunt Tümertekin, en var. son Emre Orlat kazandı. Hı -hı. Ee, burada istersen sen de bahsedirsin Nail Çakıran. Tabii yani onun getirdiği bazı tartışmalar da var. Yani Nail Çakıran zamanında bu ödülü aldığında alaylı bir mimar bu ödülü, bu ödül bu alaylı bir mimar nasıl verilir diye tartışmalar olmuştu. Ee, anda bu konuyu açtık. Pritzker'e de bağlayalım. Pritzker'de de öyle bir tartışma var yakın zamanda ortaya çıkan değil mi? Evet hem de bu biraz daha şey kadın menşeli, Evet tartışma. Dennis Scott Brown'un ödülü aday gösterilmemiş olması yani o da imza kampanyasıyla yeniden daha doğrusu ödülü paylaşılmamış olması onunla beraber yeniden bu durumun ona bu itibarın iade edilmesiyle ilgili bir kampanyanın tekrardan gündeme gelmesini sağladı. E, Pritzker'de tabii çok prestijli yani mimarlık dünyasının prestijli ödüllerinden e, aslında biraz incelendiği zaman e, süreci de açık. Yani siz de istediğiniz birine aday gösterebiliyorsunuz. E, buradan da duyurulur yani Pritzker ödülüne aday göstermek istediğiniz kişiler varsa internet sitesinden girip e, bakabilirsiniz e, sürecin nasıl işleyeceğine. E, kısaca jüri raporundan Toyota ile ilgili yazılmış Hı. olan... Şeyi söyleyeyim ben e, daima cesur yeni yollar açan zamansız yapıların yaratıcısı projeleri evrensellik biriciklik hisleri yanında optimist hafif bir havayı yansıtır mutlu neşeli. Bu nedenlerden dolayı e, ve onun strüktür, uzam ve form arasında kurduğu sentez ile yaratıcılığı davet yaratıcılığı davetkar mekanlar, peyzajı dair hassasiyeti tasarımlarına dahil ettiği ruhani ve şiirsellik boyutu için bu ödül verildi diye. Şimdi hani bu jüri raporundan yola çıkarak siz de e, Türkiye'den göstermek istediğiniz adayları e, açık bir şekilde <gülüyor> oraya. Britski ödül hep şöyle bir durumu oluyor. Hiçbir zaman sürpriz. Tabii. Hep böyle tahmin edilen zamanı, gelip zamanı gelip. geldi falan deniliyor ve ondan evet. sonra şey oluyor. Ama yani çok önemli bir ödül tabii yani o anlamda bakıldığında. Yarışmalar mevzusu her zaman için ilginç bir konu yani... Ödüller ve yarışmalar meselesi evet. daima tartışmalar. Yani Prisker'in de kendi içinde o tartışmaları var. Ağhan da işte böyle şeyler doğuruyor zaman zaman. Ama bir yandan da başka yarışmalar da yapılıyor değil mi? Başka yakın zamanda? Yakın zamanda şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın ıı, yarışması var okul. Hı -hı. Yarışması en son ıı, okul, kampüsleri. okul kampüsleri. Birkaç hafta önce bu anaokulu Hı -hı. yarışması, yarışması sonuçlandı. sonuçlandı. O da önümüzdeki salı günü galiba kolokyumu. Ben de dün bir şey okudum işte yurt, İsveç'te bir yerde 50 yıldan sonra ilk defa bir okul binası yapılacakmış <gülüyor> <gülüyor> onunla ilgili yarışma yapmışlar da işte o haber olmuş aslında biz yarışmaları ya da mimari projeleri hangi anlamlarda daha doğrusu hangi bağlamlarda konuşuyoruz bunların ölçeklerini göstermesi açısından değil yani bir yanda 50 yıldan beri okul yapılmasına gerek duyulmayan bir yer bir yandan da dev öğrenci kampüsleriyle okul iç kent içerisinde bütün okulların şehir dışına taşınması mevzusu var. Bununla ilgili çok tartışma da var farklı yönlerden. Hani herkesin bu kadar mobil hale getirilip bu hareketin sağlanması ya da işte 10 bin öğrencinin ya da 100 bin öğrencinin ne bileyim bir dev kampüsleri toplaması. Bir yandan o kampüsün yanında AVM'ler olacak falan diye de bir tartışmalar Ama vardı. Bir yandan da tabii şöyle bir tarafı da var. eski okullar yani boşalan Hı -hı. okullar, liselerde ilkokullara dönüşecek ve işte ilk okullar daha yürüme mesafesinde kentin içerisine evet. yayılmış olduğu deniyor ama bir yandan da kentin içerisindeki çok özel noktalardaki bazı binaların kamu yapıları olarak kalması iyi değil. Bununla ilgili <gülüyor> hazine aktarımlar da oldu biliyorsun. Yani evet, Kuleli tamam. Askeri Lisesi, İzmir'deki mesela askeri liselerinin bazıları. Bu bu ölçeklerden bakmak lazım ama devlet ve TOKİ tabii ki mimarlık dünyasını en fazla en büyük daha doğrusu işvereni şu an evet, dış bakanlığının da verdiği biliyorsun. Büyükelçilik binaları, projeleri var yurt dışında. Tabii bunları daha görmedik yani hani göreceğiz. Süreçlerinde tahammüyle paylaşılır olması belki şu aşama için olanaklı olmayabilir. Ama bu yarışma mevzusunu en azından okul kampüsleri mevzusunu tartışıcı... Baya bir tartışacağız gibi. Yarışma mevzusunun bir de şöyle tartışmaları da var yani başka e, konularda. E, yani Yarışmanın mesela şöyle düşünen insanlar var. 200 kişi bir yarışmaya katılıyor ve aslında 200 mimar ücretsiz şekilde çalışıyor. Evet değil mi? Ve en yani sonunda işte 10 tanesi hı hı. bu işten para kazanıyor. Ve bu işten hani bedavaya proje çizme veya mimarlık hizmetinin karşılığında bir şey alamama durumlarını hı hı. getiriyor. Ama başka durumlarda da zaten alamadığın oluyor değil mi? <gülüyor> ya, tabii bu yani şöyle bir şey var ya. Bu sözleşme... Mimarlık rüya Sözleşmesi çalışıyor diye bir şey var Yelter yani, takım. Bu doğru mu? <gülüyor> Genelde yani. Şöyle, genelde sözleşme yapılmıyor. Ama hmm. bence bu bizim biraz da kültürümüzden kaynaklı. Her evet. zaman yani böyle el sıkışıp tamam abi biz işte sana vereceğiz. Tamam şu kadar anlaşacağız falan ama. Yani mimarın iki çizim bir resim teslim ettiği yerde açıkçası ben yatırımcı olarak para <gülüyor> <gülüyor> vermek taraftan i̇şte değilim diyen çok insan var. ben de şunu anlamıyorum. Yani yatırımcıyı da, yatırımcıyı da garanti altına alan bir durum aslında sözleşme. Yani bak karşılıklı hmm. olarak hani sen bana bunu vereceksin ben senden bunu alacağım. Hmm. Sözünün geçtiği bir yer ama. Hep bunlar naif bir şekilde kalıyor. Yani bunun arasındaki şeyi... Ben böyle arada... Ve yani bu sadece yatırımcı da değil işte. Herkes. Herkes yani. Herhangi Herkes bir, böyle oluyor. Herhangi yani... bir hizmet talep eden diyelim yani. Hani kendi küçük... Yani şeyine, dernekle de işler olacak. yaptığımızda da böyle oluyor. Başka sosyal sorumluluk projelerinde de hep böyle oluyor. Hı -hı. bu Ama belki mimarların çok enteresan bir fark koymamalarından... ...hala şu güne kadar kaynaklanıyor olabilir bu. Yani esaslı bir şekilde talep... Doğurmuyor belki mimar. E tabii yani bir tavır ya da evet. buna Çünkü, karşı bir evet. yani. şey yapılmıyor. İlginç bu konuyu da Avukatlarla konuşabiliriz. Avukatlarla belki birleşebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Bunu programdan sonra <gülüyor> istersen <gülüyor> kendi aramızda bir değerlendirelim. Çok hızlı geçen bir programımız var. Talep ettik daha fazla uzun süreler. Bakalım neler olacak ama program bitti. Açık Mimarlık programı biraz önce bitti. www.acikmimarlik.blogspot.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Twitter akantımızı takip edin. Bize konuşmamızı istediğiniz şeyleri ya da bizim farkında olmadığımız mimarlık meselelerini yazın ki paylaşalım sizle. Önümüzdeki ay Samsun'dan bir programımız olacak. Onu da dinlemenizi, takip etmenizi istedim. Teşekkürler yer takıyorum. Ben Geldiğin teşekkür ederim. Size de iyi günler diliyoruz. Açık Mimarlık ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.